Günaydın. Yediğimiz besinlerin hepsinin kaynağı toprağa ve güneşe dayanıyor. İnsanlar yerleşik hayata geçince besin ihtiyaçlarını düzenli karşılamak için toprağı işleyerek çiftçilik yaptılar. Bu yüzyıllar boyu böyle sürdü. Daha sonra ise kentleşmenin etkisiyle insanlar büyük şehirlere yerleşerek tarımdan uzaklaştılar. Gün geçtikçe insanlar topraktan ve tarımdan daha da uzaklaşıyor. Üzerinde yaşadığımız bu gezegeni şekillendirme yetisine sahip olan bizler toprağın bu cömertliğinden yararlanmak... Ekip biçmek, besinimizi üretmek yerine en verimli tarım arazilerinin üzerine barajlar yapıyor, otoyollar inşa ediyoruz. Gökçe Makara, Change.org'da bu konuda bir kampanya başlatmış. Gökçe kendini ve kampanyayı başlatma sebebini şu cümleleriyle anlatıyor. Yaşadığım bölgeyi her şeyden çok seven ve yaşama en kutsal hediye kabul eden biriyim. Bugüne dek yaptığım her şeyde insanın insan yaşamını, insanın da bir parçası olduğu doğayı merkeze alarak hareket ettim. Çünkü biliyorum ki insan ve doğa ayrılmaz bir bütündür. Ancak görüyorum ki insanın yaşam kalitesini sürekli ve düzenli olarak geliştirilebilmesinin en önemli bileşeni olan doğa ve toprağın korumak yerine zarar verildiği bugünlerde yaşıyoruz. Çoğu insan ve devletimiz bu durumu görmemezlikten geliyor. Bunu kabul etmiyorum ve asla razı gelmiyorum. Bütün bunlara seyirci kalırsak ve susarsak biliyorum ki sevdiğim her şeyi borçlu olduğum topraklardan yine parçalar koparılacak. Yol geçecek, maden aranacak diye milli park, doğa, Top doğa ve topraklar inşaat alanına dönüşecek. Yapılan tesisler, otoyollar, konutlar tarım alanlarının üzerinden geçecek. Dünyalar güzeli ama tarihsiz ülkemde bunu daha önce çok gördük. Bir kez daha görmek istemiyorum diyor. Kampanya çiftçilikle uğraşan herkesi kullanılmayan atıl kalmış tarım arazilerini tekrar ekip biçmeyi davet ediyor. Ayrıca Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nda bu çabaya destek olmasını talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgiye change.org.taksim tarım arazileri adresinden ulaşabilirsiniz. Turizme dair bir kampanya ile devam edelim. Yerli ya da yabancı turistlerin bir yeri gezerken yürütülebiliriz. Bilinçli gezmesini, gezdiği mekan ya da bölge hakkında doğru ve güvenilir bilgi edilmesini sağlayan ve turistlerin vaktini verimli kullanmasına yardımcı olan bir turist rehberi, rehberleri. 23 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan yeni turist rehberliği yönetmeliğine göre rehberlik yapabilmek için yabancı dil sınavından yani YDS'den en az 80 puan almak gerekiyor. Oysa geçme sınırı eskiden 70'miş. Yusuf Lant tarafından bu konuda bir kampanya başlatılmış. Yusuf istatistiklere baktığımızda Nisan 2013 YDS sonuçlarına göre sınava katılan 289.076 kişinin %75.43'ünün yani 218.039 kişinin sınavda 0 ile 49 arası puan dahi alamadığını sınava girenlerin %75'inin baraj puanı olan 50 puanı dahi alamazken turist rehberi adaylarından 80 puan istemenin anlamsız olduğunu söylüyor. Türkiye'de sadece yabancı turizmin olmadığını, yerli turizmin de olduğunu ve yerli turizmde çalışacak rehberlerden YDS puanı istenmemesi gerektiğini sözlerine ekleniyor. Yeni çıkan bu yönetmelikle birlikte Turist Rehberleri Birliği'nin 4 yıllık fakültelerin herhangi bir bölümden mezun olan kişilere nadir kullanılan dillerden 6 aylık kurslar açma hakkı verilmiş ve bu kursu alacak kişilerin rehber olmaları için YDS'den de bu dillerden 80 puan almaları bekleniyormuş. Kampanya sahibi bu uygulamanın da yanlış olduğunu yönetmelikteki bu madde nedeniyle kendisi gibi üniversitelerin, Turist Rehberliği bölümünden mezun olan öğrencinin mağdur duruma düşeceğini söylüyor. Kampanya hakkında ayrıntılı bilgi ise change.org.taksim turist rehberliği adresinde var. Yerel tohumlar ve yerel yöntemlerle kendi gıdasını üretenlerle bunları kullanan topluluklar 3 senedir. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Bayramiç Tohum Takas Şenliği'nde bir araya geliyor. 20 Nisan'da düzenlenen etkinlikte bir çalıştay düzenlenerek Anadolu'nun gerçek gıda manifestosu oluşturulmuş ve Bayram İş Tohum Takas Şenliği'nde 50'nin üzerinde sivil toplum kuruluşu bu bildirgeyi kabul etmiş. Manifestoyu sizinle paylaşmak istedik. İşte Anadolu'nun gerçek gıda manifestosu. Gıda kaynağı olan güneşin altında yaşayan her canlı için haktır. Herkesin kendi gıdasını özgürce yetiştirmeye ve onu yetiştirecek kirlenmemiş bir toprağa hakkı vardır. Gerek kırsal alanda gerekse kentlerde yaşıyor olsun her insan bu gıda üretiminin bir parçasıdır. Gerçek gıda genetiği değiştirmiş organizmalar olmadan doğaya, emeğe, toplum ve insan sağlığına saygılı olarak üretilmiş, işlenmiş ve dağıtımı yapılmış gıdadır. Her nerede yaşıyor olursa olsun bu bildirgeyi imzalayanlar sürekli yüz yüze geldiği herkesle mahallesinde, iş yerinde ya da örgütlendiği herhangi bir noktada gerçek gıda için bir araya gelirler ve bu bildirgede ifade edilen görüşler çerçevesinde üreticilerle aracısız güven esasına dayanan bağlantılar kurarlar. Bu bağlantılar mümkün olduğu kadar yerel ölçekte inşa edilir. Küçük çiftçiler tarafından üretilmiş ve karşılıklı dayanışma çerçevesinde fiyatlandırılmış ürünlere yönelir ve takas yöntemlerini de içerirler. Tohumlar insanın ortak mirasıdır. Üzerinde fikri mülkiyet hakkı tesis edilemez. Herkes kendi yetiştirdiği tohumu kendisinin uygun göreceği bir başkasıyla paylaşma ya da takas etme hakkına sahiptir. Tohumların yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesinin en doğru yolu onların tohum bankalarında değil, Binlerce yıldır olduğu gibi halkın elinde ve toprağın içinde olmasıdır. Köylülük, doğaya uyumlu ve özgür bir yaşamın örneklerini içermesi nedeniyle onur duyulacak bir yaşam biçimdir. Köylülüğü tehdit eden faaliyetlere karşı yürütülen mücadeleleri destekliyoruz. Kırsal ve kentsel alan arasındaki iletişim ve etkileşimi geliştirecek uygulamaları yaşama geçiriyoruz. Gerek kent yaşamında gerekse kırsal alanda kadının özgürleşmesi gerçek gıdaya ulaşmak için bir ön koşuldur. Kadınlar emeklerinin yanı sıra duyarlılıkları, bağlantıları, besleme kabiliyetleriyle de değişimin temel ögesidir. Kendi emeğiyle geçimini sağlayan küçük çiftçiler, gerçek gıdayı oluşturmak üzere üretimlerini gözden geçirip piyasa dışındaki seçeneklere yönelirler. Taş değirmenler başta olmak üzere doğaya uyumlu ve emeğe saygılı geleneksel gıda işleme tesisleri yaşatılır ve geliştirilir. Fırıncılar, lokantalar, pastaneler başta olmak üzere gıda üreten esnaf, üretimlerini, kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatacak şekilde yeniden düzenlerler. Yerel yönetimler, kuracakları pazarlar ve takas yerleriyle üretici ve tüketicilerin yüz yüze gelebileceği alanlar, olanaklar yaratarak gerçek gıdaya erişimi kolaylaştırırlar. Gerçek gıda, sorumluluk hisseden bireylerin harekete geçmesiyle üretim ve tüketim tercihlerini ortaklaştırmalarının üzerinden yükselecektir. Bu bildirgeyi imzalayan kişiler ve topluluklar, kuracakları bağlantılarla iletişim ve etkileşim içerisinde gıda güvencemizi de, gıda güvenliğimizi de el birliğiyle oluşturacaklarını taahhüt ediyor tohumdan ve ata neneden aldıkları bilgiler ile ne kadar samimi ve içten bir bilgi bildirgesi oluşmuşlar değil mi? Zaten aksi de bu sivil toplum kuruluşlarından düşünülemezdi. Geleceğimiz için faydalı ve güzel değişimler dileğiyle esen kalın.